Merhaba, Bir Söz Küçüğü'nün programında daha birlikteyiz. Son birkaç haftadır çocuklardan ayrı kaldınız ama yine bu hafta Çoça'dan biri olarak ben program yapımcısı olacağım, Melda ben. Bu haftaki konuğumuz çok yakın bir komşumuz, Kısa Dalga Gençlik Merkezi'nden Neslihan Öztürk. Kısa Dalga Nedir ve Gençlik Çalışmaları Birimi kimdir? Şimdi Neslihan'dan dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ee, zaten biz aynı ofisten geliyoruz. O yüzden de komşu birim. Öncelikle Gençlik Çalışmaları biriminden başlayalım. Evet. Kısa dalgının çalışmalarını e, anlatmak için aslında belki biraz Gençlik Çalışmaları biriminden bahsetmek gerekir. Gençlik Çalışmaları birimi 2005 senesinde kurulmuş bir e, birim. Bilgi Üniversitesi'nde faaliyet gösteren. Bilgi Üniversitesi ile Toplum Gönülleri Vakfı'nın e, ortaklaşa imzaladıkları bir protokol çerçevesinde faaliyet gösteren bir e, birim. Birimin yaptığı çalışmaları e, bazı başlıklar altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi ağ kurma, bir diğeri modelleme, e, bir diğeri savunuculuk faaliyeti ve araştırma faaliyeti olarak dört başlık altında toplayabiliriz genel olarak. Kısa Dalga Gençlik Merkezi de aslında e, Gençlik Çalışmaları Biriminin projelerinden sadece bir tanesi ve modelleme başlığının altına giren çalışmalardan biri. Yaklaşık e, bir senedir, evet yani Ocak'ta bir sene oldu, bir senedir e, aktif olarak faaliyet gösteren, çeşitli çalışmalar yapan bir gençlik merkezi. Peki ondan önce kısa dalga kimle mi başlayalım acaba soruya ve nasıl hani kısa dalga gençlik merkezi gibi hani belki isim bile hı hı. E, ne yapıyor, ne ediyor e, bizim bildiğimiz bir yerel gençlik çalışması yapıyor evet. ve bunun modelini üretmeye çalışıyor. Evet. Acaba bundan mı konuşsak, bahsetsek? Olur. E, aslında kısa dalganın e, yaptığı işlere baktığımız zaman iki derdi var. Bir tanesi e, işleri yapış biçimiyle bir model oluşturmak, fark yaratmak. E, bir diğeri de e, gençlik çalışanları olarak merkezde çünkü Kısa Dalga Gençlik Merkezi'nde çalışan e, üç kişiyiz biz. Bir tanesi benim, e, bir Fırat arkadaşımız var, bir de Serra arkadaşımız var. Üçümüzün de e, kısa dalgada yaptığı faaliyetler bir gençlik çalışması bir de gençlik çalışanı ...anlatmak gibi bir dardımız var aslında. Yeni bir şeyler deniyoruz. Ya da yeni bir şeyler denediğimizi, farklı bir şeyler denediğimizi düşünüyoruz. Ee, faaliyetlerden bahsedebilirim. Peki kısa dalga nerede faaliyet gösteriyor? Hani yerel gençlik Hı -hı. çalışması deyip? Bilgi üniversitesinin Santral İstanbul kampüsünde yapıyoruz faaliyetlerimizi genelde. Ee, bizimle beraber vakit geçiren aktivitelerimize katılan gençler de aslında... ...Santral e, İstanbul Civarında yaşayan okuyan vakit geçiren gençler oluyor Eyip ilçesi ve civarındaki mahalleler diye anlatıyoruz kendimizi ama yani işte Gazi Osman Paşa'dan da biri geldiği zaman hayır sen Gazi Osman Paşa ilçesindesin gelme demiyoruz yani fiziki olarak yakın olduğumuz gençlerle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki ne yapıyor kısa dalga? Peki kısa dalga ne yapıyor? Ee, dediğim gibi yaklaşık bir senedir faaliyet gösteriyor ve e, ağırlıklı olarak e, sanatı araç olarak kullanıp çeşitli atölyeler yapıyor. E, geçen sene Şubat'la Haziran ayları arasında devam eden sürekli devam eden atölyelerimiz vardı. E, bu atölyelerin dışında bir de eğitim programları var. Evet. Ve işte atölyelerden çıkan ya da eğitim programlarından çıkan sonra gençlerin kendilerini yapmak istediği çeşitli işte geziler, şenlikler gibi işte sosyal aktiviteler var. Yani ben hani kısa dalgayı çok içinden bilen biri olarak. Kısa dalga ilk nasıl başladı veya nereden kendi bir model oluşturacak hı hı. ama ilk kendi modelini peki nereden alıyor? Bunun mesela dünyada veya Türkiye'de bildiğimiz başka örnekleri var mı? Özellikle bu kadar yerelde çalışmak üzerinden. Yani Türkiye'de de pek çok gençlik merkezi var. Belediyelere bağlı gençlik merkezleri var. İşte bir grup gencin bir araya gelerek, işte dernek kurarak yaptıkları faaliyetler. Var. Yani çok gençlik merkezi faaliyet olarak tanımlanabilir mi bilmiyorum. Ama aslında Avrupa'da modellenmiş pek çok çalışma var. Avrupadaki örneklere de bakmaya çalışıyoruz. Ama tamamen aslında yereldeki gençlerin ihtiyacına yönelik bir şeyler. Yapmak amacımız yani işte fark yaratalım ve farklı bir şeyler deneyelim derken de mevzudan kopmamak gerekiyor. Çünkü o zaman iletişim denen şey ortadan kalkıyor. İlk aslında hikaye e, Santral İstanbul ve civarında aktivitelere başlamadan evvel bir araştırma şirketiyle beraber e, Eyüp ilçesinde bir e, saha araştırması yaptık bir araştırma şirketi buna gönüllü oldu. Sorularını da anketin beraber hazırladık. Anket sürecinde de genç çalışmaları biriminden kısa dalgadan çalışan insanlar da gönüllü olarak katıldılar. Bu araştırmanın sonuçlarından sonra aslında az çok bir resme sahip olduk aslında ev ve civarında yaşayan gençlerle ilgili olarak. Ondan sonra da işte esnafla tanışmaya başladık. İşte okullara gidip tanıştık. O öğretmenlerle gençlerle hani bir şeyler yapsak acaba nasıl bir şeyler istersiniz? Buraya komşu geldi diye. Tam o arada aslında araya girip e, kim bu genç diye tabir ettiğimiz ve Eyüp'te olan hani kaç yaş grubu kimler daha çok veya bu araştırma kimlerle yapıldı aslında? Araştırma e, 15-25 yaş arası gençlerle yapıldı. Evet aslında burada önemli bir nokta daha var. Çünkü kısa dalganın hayalini kurmaya başladığımız zaman biz biz e, İki şeyi amaçlıyorduk bir yandan da. Bir gençler bir de yani bir gençler bir de gençler olmayacak şimdi ama bir sosyal faaliyetlerde çok fazla bulunma imkanı olmayan gençler. Bir de aslında Eyüp ilçesinde çok fazla hemşeri derneği var. Hemşeri derneklerinin de gençlik kolları var. Bunların bir kısmı kağıt üstünde bir kısmı var ama hani çok da ne yapmak istediklerini ya da ne yaptıklarını bilemeyen yardıma ihtiyacı olan genç arkadaşlar aslında örgütlü gençlerle de bir şeyler yapmak ...var planımızda. Birkaç kere denedik. Orası biraz daha ağır işleyen, ilerleyen bir süreç. Mesela ilk kısa dalga aslında... ...başladığı zaman Eyüp'te... ...oradaki hemşeri derneklerinin... ...gençlik kollarıyla... ...ve Eyüp Belediyesi Gençlik Meclisi'nden... ...bir grup gençle... ...yerel gençlik çalışması ve gönüllülük diye bir eğitim yaptık. Mesela bu eğitimleri yaygınlaştırmak... ...ve çok kere tekrarlamaktı amacımız. Fakat bir kurumla ilişkiye geçtiğiniz için orada başka süreçler işliyor. O derneklerdeki gençlik kollarından gençlerle e, ilişki kurabilmek için, onlara ulaşabilmek için önce e, yetişkinle laf anlatmak gerekiyor. Onların bir takım sınavlarından geçmek gerekiyor. Hı. Orası daha yavaş ilerleyen bir süreç. Peki hani sanat var, bir de hı hı. eğitim var. Hangi sanat atölyeleri diye mesela çok geniş bir başlıkta başlasak? Evet. Evet. Geçen seneden başlayıp aslında bu senede devam eden ritim atölyesi var, tiyatro atölyesi var, sirk oyunları atölyesi var, görsel sanatlar atölyesi vardı. Görsel sanatlar atölyesi şimdi bir dergi atölyesine döndü. Çevre grubu var. Çevre ile ilgili sosyal aktiviteler yapmak isteyen bir grup genç arkadaşı var. Fotoğraf çalışma grubumuz var. Bir fotoğraf atölyesi oldu. Geçen sene bu... İşte ritim, tiyatro, görsel sanatlar, sirk oyunları diye başlayan atölyeler bu sene de devam ediyor. Farklı farklı biçimlerde devam ediyor. İşte tiyatro atölyesi bir oyun çıkardı. E, o oyunu sahneledi. Şimdi yeni bir oyuna hazırlanıyor. Fakat yeni bir tiyatro grubu daha var. Onlar biraz daha işte abilerini, ablularını örnek alarak yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hemen burada nerede sergilediler? Yani nasıl veya nasıl bir sergileme imkanı buluyorlar? Nerede yapabiliyorlar? Yani her atölyeye başlarken aslında gençlik çalışanlar olarak bizlerin kafasında bir takım fikirler oluyor. Hani işte üç ay boyunca çalışacağız edeceğiz bu atölyeler gerçekleşecek. Sonra nerelerde sergileyebiliriz, ne yapabiliriz bu öğrendiğimiz şeyleri diye. Bizim kafamızda bir şeyler oluyor ama zaten süreç içerisinde onlardan da talep geliyor. Geçen sene tiyatro atölyesi bir şeyde e, kağıthanedeki sağ dava sahnesinde bir oyun sergiledi. Daha sonra e, bütün kısa dalga ekibi bütün atölyeler ekibi Haziran ayında bir şenlik yaptı. E, parkın adını unuttum. Eyüp bir Eyüp'te bir parkta galiba. Halüş kenarında ba mıydı? Bahariye Parkı'nda. Bahariye Parkı'nda bir şenlik organize ettiler. O şenlikte işte görsel sanatlar ekibi grafiti yaptı. Ritim ekibi bir konser verdi. İşte tiyatro ekibi yine yeniden sahnede sokakta oynadı oyununu. Ee, fotoğraf atölyesi oldu yaz aylarında Ağustos'ta. 10 günlük bir fotoğraf atölyesi oldu. Fotoğraf atölyesinden çıkan fotoğraflarla beraber... Şimdi Eyüp ve civarındaki liselerde sergiler açıyoruz. Bir tane... E yani liseler dışında açtığımız bir sergi de aslında Çocuk Çalışmaları Birimi'nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlediği etkinlikte Santral İstanbul'da bir sergi açtılar. Sergiler devam ediyor. Onun dışında çeşitli derneklerin aktivitelerine işte kardeş birim, kardeş gençlik merkezi olarak gidip performanslar yapıyoruz. İki hafta önce Maltepe Huzurev'ine gitti bir grup. Hangar Sanat Derneği'nin bir huzur evi ziyareti vardı. Bizim ritim ekibi de Aldı çalgılarını gitti orada hem çaldı hem söyledi. Böyle aktivitelere de katılıyoruz başka kurumlarla beraber. Ben yine bildiğim yerlerden soracağım. İşte hangar gibi Eyüp Gençlik Meclisi gibi hı hı. bazı süreçte galiba araya giren birileri de oluyor. Hı hı. Veya işte e, Pozitif Yaşam Derneği gibi hı hı. birileri de oluyor ki hani bu gençler onlarla da bir araya gelip onları tanıma onların bağlantıları üzerinden başka birileriyle tanışma hı hı. fırsatı buluyorlar. Yani çünkü amaçlardan bir tanesi de bu. E, sosyalleşebildikleri alanlarda e, farklı farklı kişilerle, farklı farklı kurumlarla tanışabilmeleri... E, ...o süreç içerisinde belirledikleri, tespit ettikleri e, problemler ya da durumlarla ilgili yeni fikirleri ortaya atmaları aslında. E, çünkü Kısa Dalga Gençlik Merkezi bir yandan sosyalleşebilecekleri bir ortam kendilerini ifade etmeye başladıkları zaman... E, Kafalarındaki soru işaretleri de aslında yavaş yavaş beliriyor ve o sorular ceplerden çıkıyor ve bambaşka dertleri, bambaşka soruları, sorunları olduğu ortaya çıkıyor. Amaç burada onların dertlerini Kısa Dalga Gençlik Merkezi çözmeli ve bütün sorularına, sorunlarına cevap bulmalı, çözüm bulmalı gibi bir amacımız yok aslında. Ee, i̇htiyaç duydukları alanlarda o ihtiyacı karşılayabilecekleri kurumlara ya da kişilere ulaşmaları ile ilgili doğru bilgiyi sağlamak. O zaman belki de eğitimler ben eğitimlerin içeriğini bildiğim için hani sen sonuçta çok hı hı. daha net ve daha detaylı bahsedebilirsin. Galiba eğitimler de biraz bunun üzerinden gelişiyor ve tam o noktada ihtiyaç duyulanlar üzerinden ihtiyaç duyulan gruba yönelik bir eğitimler dizisi gerçekleştiriyorsunuz. O da şöyle yine geçen sene başlarken bütün e, aktivitelere planlarken e, sağlık okur yazarlığı Eğitimleri ...ve e, demokrasi ve haklarımız eğitimleri... To ...Toplum Gönülleri Vakfı'nın e, projeleri arasında olan... ...ve eğitim programları olan e, bir takım paketlerden de faydalanabildik. E, bazı gruplar sağlık okuryazarlığı eğitimi aldılar. Bazı gruplar demokrasi ve insan hakları eğitimi aldılar. Bu tamamen onların talepleri doğrultusunda gelişen şeyler. E, ama süreç içerisinde başka eğitimler de düzenlemek gerekti. Örnek veriyorum. Geçen sene Şubat'ta Haziran arasında atölyeler oldu bitti. O atölyelere katılan arkadaşlar ikinci dönem başlayan yani işte Eylül ile Ocak arasında gerçekleşecek atölyelerin bir kısmında kolaylaştırıcılık yapmak. Bu ekip ve mesela bir kolaylaştırıcılık eğitimi verdi. Bu <gülüyor> süreç içerisinde ihtiyaçtan oluşmuş bir şey <gülüyor> bir parça arasını Sonra devam edeceğiz. <gülüyor> A rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless bit but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs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 We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs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 Fit. We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Is all I ever had Redemption songs All I ever have Redemption songs Songs of freedom. Songs of freedom. Eğitimlerden hani detaylı bahsedip belki biraz da atölyelerin içeriğinden ve atölyeler nasıl yürüdü, kimler vardı bu atölyeleri gerçekleştiren çünkü hani ...çok farklı alanlardan aslında bazen gençler alanında profesyonellerle çalıştınız... ...ama bazıları da gençlerle yeni yeni tecrübeler kazanan hı hı. Hani Bunlar çok benim bildiklerim üzerinden. Sen neler söylersin? E, atölyelerin her biriyle ilgili olarak aslında bir program hazırlandıktan sonra... E, ...o atölyenin konusuyla ilgili olarak bir uzmandan destek aldık eğitmenlik yapmasıyla ilgili olarak... E, bir tiyatro atölyesi üzerinden örnek verebilirim. Eğer olacaksa bir tiyatro atölyesi. Onun programı bellidir. Eğitmeni bellidir. Ee, ve atölyeyi aslında yürüten de eğitmendir. Biz gençlik çalışanları olarak ama e, bütün atölyeleri kendi aramızda bölüştük. E, daha çok aslında ilgi alanları bağlı olarak da bölüştük. Yani işte Serrar ritim atölyesine giriyor. Çünkü işte ritimle ilgileniyor ve hoşuna gidiyor. <gülüyor> ee, o atölyelerde bir eğitmen oluyor. Bir de e, bizlerden biri, gençlik çalışanlarından biri oluyor. Bunu yapmamızdaki amaç da şu. Atölyelerin yani amacı e, işlenen konuyla ilgili olarak e, çok yetenekli olmalarını beklemiyoruz. Ya da işte harika oyuncular olmalarını, harika ritimler atmalarını beklemiyoruz. Keşke harika bir oyuncu olmasa ve hani işte üç ay takıldıktan sonra hala yine kötü ditem atıyor olsa orada bizim rolümüz katılımcı gibi o gençlerle beraber düzenli olarak atölyeye katılmak ve işte farklı farklı mahallelerden farklı okullardan gelmiş gençlerin beraber başka bir şeyler paylaşmalarını ve yapmalarını sağlamak. Onlarla dertleşmek daha tanışıklık kurabilmek hem bizimle hem de atölyedeki diğer katılımcılarla beraber ekip olabilmelerini sağlamak. Çünkü atölyelerin sonunda evet bir tiyatro oyunu çıksa ne kadar güzel olur. Bir konsere gidip performansları olsa ne kadar güzel olur. Ama o süreçte aslında kendilerinin bir şey talep etmelerini sağlamak. Onun için de konuşmaları, açılmaları, kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Biz daha katılımcı gibi onlarla beraber vakit geçiriyoruz. Bu da çok aslında işleyen bir süreç. Ve çok şey yaradığını düşünüyoruz. Ee, oradaki rolüm ...müzün önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mevzu aslında... ...bütün mevzu o e, süreçte... ...onlarla beraber eğitmen olmadan... ...başka bir yerde duruyor olmak. Yani Eyüp'teki birçok genç için... ...veya birçok demeyelim... E, ...hani ulaşılabilen, ulaşılabilen içindeki... ...birçok genç için Neslihan abla, Fırat abi... ...ve Serra, Serra abla abi. diye bir tanım var. Ve hani e, onun içini dolduran da... ...galiba bir yaklaşım var aslında. Hı hı. Hani en başta konuşurken... ...belki başkaları gibi... ...bir yaklaşımımız yok amaydı. Hı hı. Belki de tam o farklı yaklaşımı getiren, işte o atölyelerdeki eğitmen ya da kolaylaştırıcı değil, onlardan biri olup hı hı. o atölyeye hı hı. giriyor olmak, çıkıyor olmak. Hı hı. Ve hani e, belki bir saat öncesinde de hala onlardan birilerinin sürekli ofiste olup aynı o diyaloğun atölye haricinde de devam ediyor olması. Evet. Yani biz onlar için orada e, var olan bir takım işleri yürüten ve onlar oraya her geldiklerinde başlıyor. E, ...bulabileceklerini, ulaşabileceklerini bildikleri birer abi ablayız. Yani o e, tabii bazen e, roller karışabiliyor ya da zorlanabiliyoruz. Yani süreçte yaşadığımız, hani çok e, olmasını istemediğimiz şeylerle de karşı... Yani ...olmasını istemediğimiz derken e, kendim nasıl davranacağımızı bilmediğimiz belki. Yani çünkü o kadar kendini yakın hissediyor ki o gençler... E, çünkü iyi hani çıkarsız bir ilişki kuruyorsunuz orada ee, Konuşabiliyorsunuz her şeyi Eğlenebiliyorsunuz Yeri geldiğinde ciddileşebiliyorsunuz ee, hani Az önce dedim ya Bazı ihtiyaçları beliriyor Ceplerindeki sorular çıkıyor İşte o ihtiyaçlar belirmeye başladığında Ya da sorular cepten çıkmaya başladığında Nerede durulması gerektiğini Aslında iyi bilmek gerekiyor Aslında galiba kısa dalga tayfasını oluşturan Birçok genç şu an lise öğrencisi evet. Belki hani bu Bence çok başka bir programın tekrar konusu olabilir. Bir de hala 15-25 yaş arasında çok büyük hiçbir şekilde işte bir okula devam etmeyen 18 yaş altı çalışmakla mükellef yani çalışmak zorunluluğu evet. olan gençler de var aslında Eyüp'te, o sahada hı hı. ve belki hani onlarla ilgili de başka bir programda yani çünkü şöyle çalışmalarını da biliyoruz kısa dal Gençlik Merkezinin özellikle bazı tekstil atölyelerinde Çalışan eğitimler genç kızlarla ilgili olarak. ...eğitimler düşündüklerini, planladıklarını... Hı -hı. E, ...bu da herhalde bir sonraki... E, ...kısa dalganın... ...söz küçüğüne konuk olmasının konu olabilir. Evet evet. Galiba yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. E, söz küçüğün deyip dördüncü haftada... E, ...yine çocuk çalışmalarından... ...biriyle sizi baş başa bıraktığımız için... ...özür diliyoruz. Umarım önümüzdeki hafta e, çocuk yapımcılarımız... ...sizlerle birlikte olacak. Neslihan Öztürk özelinde... Fırat'a ve Serra'ya ve tüm kısa dalga tayfasına da aslında teşekkür etmek gerekiyor. Bir senelik bu kadar güzel ve keyifli bir deneyim hani içinde yaşayan biri olarak Hı -hı. bizimle burada 20 dakikada 25 dakikada paylaştığı için. Ne demek her zaman. Selamlar. Teşekkür ederiz Nesli. Rica ederim.